Çocukluk yıllarımızda henüz televizyonun istilasına uğramadan önce, henüz çok yüksek apartmanlar falan yapılmadan önce, o kadar ki yüksek apartmanlar diyorum, Denizli'nin Çameli ilçesinde oturduğum evin tam karşısında iki kat artı bodrum, toplam üç katlı bir inşaat yapılıyordu. Rahmetli nenem adı Emetullah. Neneme babasının verdiği isme bakın. Emetullah. Emetullah. Nenem pencereden baktı baktı derin düşünüyor. On yaşında falanım ben o zaman. Ne düşündüğünü sordum biz iyi sohbet ederdik de. Nenem şunu düşünüyormuş. Oğlum dedi adam böyle ev yapıyor dedi. Bu adam ölmeyecek mi dedi. Üç katlı ev yapan adama yani bu ne şımarıklık ölmeyecek mi bu kadar büyük ev yapıyor diye şaşardı nenem. Şimdiki gökdelenleri görse bilmiyorum ne derdi. İşte bunları yapınca yerden uzaklaştık, yerden uzaklaşınca kendimizi unuttuk galiba. Büyük şehirleri kurarken kabristan hayatın içinde olmaktan çıktı sanki. Geçen de Çevre Bakanlığı bana soru sordu yazılı olarak. Yeni şehirleri yaparken nelere dikkat edelim diye soruyorlarmış öyle önüne gelene bana da sordular. Ben de dedim ki nasıl yaparsanız yapın ben onu bilmem. Yani inşaat, şehircilik. Hakkında bir bilgim, fikrim yok ama şu kadarını söyleyeyim. Gündelik hayat içerisinde kabri görmeden yaşamasın insanoğlu. Öyle dizayn Modern şehirlerdeki şehir demek hak etmiyorlar çokları. Onlara kent demek daha doğru olur. Kabristan 30 kilometre mesafede gidiş dönüş 60 insan üşeniyor. <gülüyor> Halbuki bizim klasik şehirlerimizde İstanbul başta olmak üzere bilindiği gibi kabristan daima göz mesafesindedir. Evden işe, işten eve gelir giderken en azından bir kabrin yanından geçersin kabristanın içinden olmasa da mutlaka görülür. Birinci kısım Marmara evlerinde inşaat devam ederken, daha doğrusu inşaat bitip de satış devam ederken bize de bir vazife verilmişti. Toplam 40 kişi, biri Feridun Çiçekçidir sanırım o da burada. Buraya gelmiştik, satışta görev almıştık, ibretli bir manzara gördüm. Biz tabii çırak, satışta yetiştirilmek üzere buradayız. Bir aile geldi, evleri gezdirdik falan, çok beğendiler, alınacak falan artık böyle e, satış ofisine Ali Ak Üstadımıza tevdi ettik. Artık o imza safhasında biz dışarıda heyecanla bekliyoruz yani satıcı başarmış olacağız falan. 10-15 dakika sonra içeriden bir çığlık koptu, şaşırdık yani sanki birine yılan soktu. Fena bir çığlık, hayretler içinde soruşturduk ve öğrendik durum şu. Tam imza edilecekken evin hanımefendisi pencereden dışarıdaki hazire içinde yatan dört merhumu görmüş. Dört tane kabir var. Bunlar burada duracak mı? <gülüyor> e duracak tabii yani arsanın sahiplerinin aile kabristanı. Ben buradan ev almam dedi. Feryat figan kabir görüldüğü için ev almaktan düzgeçti. <gülüyor> Karikatür gibi bir şey. Sen neden kaçıyorsun Allah aşkına? Nereye kaçıyorsun? Allah Allah. Bahsi diğer. Allah'ı unutma, ölümü unutma. Yaptığın iyiliği, gördüğün kötülüğü unut. Dünyanın en bahtiyar insanı olursun.